Yine iş başımda yeni Donnie Darko bir Psycho benim evet yanımda birkaç dost iyilikleri için kimseye aff yok Vuracağım baş çok omzumda balta ve kapşon Late night show gibi işim kızarsa samani setle dolar el paso Ironik tariz nice yok anlaman için olmana bana bir nice. Bazıları çenesini tutmalı bence cahilleşti çünkü çoğu iyice. Devam et DJ. kadın yaşlı tabi bana bebe diyecek Attığımı tutamayacağına göre her lafımı diğerleri gibi yiyecek Keşi kuruturum üşüyünce deli bir dahiyim bunu düşününce Taşlarım yerinde ve ağır yükçe çıkaramıyor kimse kuyuya düşünce Artık yok bir şey diyecek anlayamıyor zaten hiç kimse tabiri caizse Bitmesin diye dua ettiriyor hep merate iste. Neden nasıl sormasın dünya bana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 neden nasıl sormasın dünya bana Sorarsa cevap belli la la la, la. Hiçbir şey umrumda değil bundan sonra Vesiller tavşan küsmüş bütün dağlara Takıldı peşime takıldı peşime bir sürü sırtlan Kovalar üzerime gelmek için fırsat Piyancı sorun değil sırtlar Anlamaz anlamaz bir türlü çünkü bak zihniniz kıtlan Kafanın içi boş görünüyor çıplak Tıkılıp odana düz duvara tırman Hayır yarını değil bana bugünü sor Ayakta kalmak için bak biz hayatla sürekli dövüşüyoruz Hayır paramı değil bana gücümü sor Hepimiz kafada kurduk bak sanarız gerçekten ölümü son Tam ki boş bırakılır kapasite tam dolu bura meydan Hip hop özgüveni tam sağda çılgın köprak bir çalım gibi Neymar'dan Piyano başına geçince dönüşür parmaklarımız Bir anda Ray Charles Şu anda rakamlarım ekran Altında kalıyorsun hep çaylak Yazarım destan olur Akıma kapılınca tesla Güzel bir atun yürüyor bana bak ama Sanırım onun çıkarı da şu anda reklam Bir post dedi patlasın ekran Ben de kont gibi dedim ona save what. Durdu dünya belirdi tavşan Sardı korku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 Gitmiş bütün dağlara Gitmiş bütün dağlara